Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız. Ve bugün de yine daha evvel konuştuğumuz ama Anayasasında hukuk devleti yazan bir ülkenin insanı olarak konunun önemi nedeniyle bu kez davanın bizzat avukatlarından olan bir arkadaşımızla konuşacağız. Berberoğlu davasını, davanın sürecini ayrıca bunun anayasa mahkemesine yapılan Başvurular sürecini Avukat Yiğit Acar arkadaşımıza konuşacağız. Çünkü bu, bu konu esasen anayasasında e, hukuk devleti yazan bir ülkenin anayasanın 95. maddesinin son fıkrasında usulüne göre kabul edilmiş uluslararası insan hakları sözleşmelerinin iç hukuk normu olarak kabul edildiği ve hatta anayasaya aykırılıklarını bile iddia edilemeyeceği bir yasal düzenleme haline geldiği ülkemiz açısından önemli bir konu ve e, Berberoğlu davasının özellikle son bölümünde karar süreçlerinde e, bu konudaki sıkıntıları e, anayasadaki bu temel düzenlemelere aykırı uygulamaları yaşadıkça e, ülkede hukuk güvenliği Alarm veriyor ve biz de bu konuda e, izleyicilerimizin ve de programı dinleyen herkesin dikkatini bu konuya çekmek istiyoruz. Elbette e, Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Anayasa 95 sona göre uygulanması gereğine işaret eden başta e, Adalet Bakanı, Agülatip, Gül olmak üzere diğer yetkililerin birçok yetkilinin de söylemlerine rağmen e, bu konuda yaşadığımız sıkıntılar çok önemli. Şimdi e, isterseniz e, Yiğit'ciğim Berberoğlu davası nasıl başladı? Nasıl sonuçlandı? Hmm. Ve istinafla e, arkasından yargıtay süreci ne şekilde gelişti? Önce bunları çok kısa bir E, e, tarihsel olaraktan e, siz bize anlatın. Daha sonra da Anayasa Mahkemesi sürecini ve buradaki önemli e, noktaları tekrar konuşalım. Tabii ki Bahri abicim. Aynur Hanım merhabalar sevgili üstadım. Merhaba. Sevgili dinleyicilerimize selamlar. Hoş geldiniz. Öncelikle hoş bulduk. Çok büyük mutluluk ve keyif sizin gibi meslek büyüklerimle, üstadlarımla ...aynı yayını paylaşmak. Öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Hep beraberiz. Şimdi bir nevi aslında Sayın Bahri Belen'le biz bu süreci birlikte yaşadık. Çünkü çok kıymetli iki gazetecinin e, duruşmalarda müdafili görevinde ben hep... ...Bahri abinin hemen yanında oturmaya, hem kendi bilgi birikimimi arttırmaya... ...hem de savunmamı yaparken böyle çok kıymetli bir üstadım... Manevi desteğini de hissetmeye çalıştım bu yargılama sürecinde. Çok teşekkür ederim. Sayın Mahcup ettiniz can... beni. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah abi. Yani bu, bu çok kıymetliydi bizim için. Umarım Türkiye'de hukuk ihlerleri azalır da duruşmalardan ziyade dışarılarda görüşürüz ama o konuda da pek ümidim yok. Şu anda yaşadığımız boğaz içi sürecidir. Ahim ya da AYM kararlarının uygulanmaması evreleridir. Türkiye gerçekten eskisi gibi yine tekrar kaotik dönemlerden Geçiyor ve giderek bunun dozacı artıyor. Sayın Berberoğlu özelinde hemen bir kronoloji çıkarırsak, hatırlanacağı üzere 29 Mayıs 2015 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetindeki haber sebebiyle, başta Sayın Can Dündar ve Erdem Gül olmak üzere, o sırada aslında Cumhuriyet Gazetesi'nin kurumsal kimliği hedef alınmıştı. Yüzyıllık bir gazetenin, Türkiye'nin belki de en itibarlı gazetesinin, yayın politikasının iktidarı devirmeye yönelik olduğu, Cumhurbaşkanı'nı e, zora düşürmek amaçlı olduğu yönünde hukukilikten, belirlilikten uzak bir iddiayla e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda reysen yürüttüğü, sonrasında da Erdoğan'ın katılan olduğu bir soruşturma başlamıştı. Akabinde hatırlanacağı üzere e, yargılama sırasında e, ortaya çıktığı düşünülen bazı delillerle, delilleri de Tek tek düşünürsek, Can kitabındaki geçen tek bir satır ifadede 27 Mayıs günü gazeteci Pardon solcu bir milletvekili bana görüntüleri getirdi ibaresiyle Sayın Berberoğlu'nun o kişi olduğu yönünde bir kanat oluşmuştu iddia makamı nezdinde ve Sayın Berberoğlu dokunmazlığı haiz bir milletvekili olması sebebiyle dönemin Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan tarafından bir fezzeke düzenlenmesi istenmişti. Kendisi o fezzekeye imza atmamıştı ama e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir fezzeke düzenlenmişti. Bu fezzekeye bağlı olarak yine e, dinleyenlerimiz de hatırlayacaktır. Sayın e, Davutoğlu Başbakan'dı o dönemde. Terörle mücadele ediyoruz e, fikri altında. Mecliste bulunan tüm fezzekelerin Aslında yani bunu şu anda rahatça söyleyebiliyoruz artık. O dönemde tartışmalarda bize katılmıyordu birçok kişi ama şu anda Anayasa Mahkemesi'nin emredici ve bağlayıcı nitelikteki kararı da bunu gösterdiği için söyleyeceğim. Bir defa mahsus olmak üzere, o bir defada 26. yasama dönemini e, o sırada icra ettiği için göstermekteydi. E, mevcut, mecliste bekleyen mevcut fezlekelerle ilgili yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde bir Ee, anayasaya geçici 20. maddenin eklenmesi talep edilmişti ve bu eklenme talebi akabinde anayasa değişikliği niteliğinde olduğu için e, çoğunluk anlamında yani beni e, hata yaparsam tabii e, sizler de düzeltin, e, 367'nin üstüne o sırada meclis 550 milletvekili olması sebebiyle 367'nin üstüne e, çıktığında referanduma gitmeyecekti. Ama 330 ile 367 arasında kalırsa e, anayasamızın 175. maddesi gereğince referanduma sunulması zorunluydu. Bu kapsamda Sayın Berberoğlu'nun da üyesi olduğu, hatta yöneticisi oldu Cumhuriyet Halk Partisi de her ne kadar anayasanın sözüne, ruhuna, içeriğine, diğer maddelerine aykırı olsa da siyasi bir tavırla e, bu anayasal değişikliğinin mecliste tamamlanmasını referanduma götürülerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar tarafından terörle işbirliği yapan teröre yardım yapan bir unsur olarak suçlanması tehlikesini bertaraf etmek için 21 Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin mecliste kabul oyu kullanması neticesinde mecliste bekleyen bütün dokunulmazlıklarla ilgili dosyalar pardon bütün dosyalarla ilgili dokunulmazlıklar kaldırılmıştı. Akabinde yaşadık birçok milletvekili tutuklandı. Birçok milletvekili bu tutuklamanın neticesinde mahkum oldu. Ee, ama Sayın Berberoğlu nezdinde tutuklama işlemi ilk derece mahkemesinin hüküm kurmasına kadar gerçekleşmedi. İlk derece mahkemesi e, casusluk e, iddiası ve hükmüyle TCK 330'dadır bu hüküm casusluk maksatlı amaçlama e, fikrine kapılarak bir hüküm kurdu ve duruşmada Sayın Berberoğlu'nu tutukladı. Akabinde 3 ay sonra İstanbul, ikinci, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, kısaca BAM diyelim biz buna, BAM 2. Ceza Dairesi e, hükmün kanuna aykırı ve gerekçeden yoksun olarak kurulduğunu tespit eterek e, kararı ilk derece mahkemesine geri gönderdi ve fakat çok açık, bariz bir hukuk aykırılıkla e, Ceza Mahkemesi Kanunu'nun 284. maddesinde düzenlenen BAM kararlarına direnilemez, uymakla yükümlüdür maddesine aykırı bir şekilde 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararla ilgili işlem yapmadı ve bizim aslında çok kaotik, büyük sorunlarla boğuştuğumuzu iddia ettiğimiz yargılama sürecinde aslında evrensel hukuk ya da ulusal hukuk mevzuatında da olmayacak bir şekilde emredici kararı bir mahkeme direndi. Bir adli dosyayı Bulgar Diya Mahkemesi hatırlarsanız 2017 Kasım ayında yaşandı bunlar. 6 Kasım o dönemde ayı. De, <gülüyor> aynen yoğun tartışmalar oldu. HSK, Adalet Bakanlığı, iktidar muhalefet tartıştı yani kamuoyunda gündeminde olan bir dava olması sebebiyle de sonrasında Bölge Adliye Mahkemesi bu sorunda adı büyümesin diye yargılamayı kendisi devam ettirdi. Yargılama sırasında yine mahkeme heyeti değişti. Biz bunu çok yaşadık. Yani hı hı. E, Enis Bey'in mahkeme heyetleri bugüne kadar ilk derece ve BAM'da üç her kere değişti. <gülüyor> Dört ayrı mahkeme başkanıyla yargılama yaşadı. BAM'da düşünebiliyoruz. 3 <gülüyor> duruşmanız var. Dört tane başkan. Farklı başkanla <gülüyor> duruşmalarınıza devam ediyorsunuz. Çok da olan bir şey değil. Özetler. Özür, e, Özür buy Buyurun abi. Bu arada ilk defa e, mahkumiyet kararında 25 yıllık bir Ağır hapis cezası, daha doğrusu hapis cezası artık ağırı yok. Evet. Çıktığı için e, hükümle birlikte de tutuklama kararı verilmişti. Onu da isterseniz evet. böyle bir... 14 Haziran için. 2017'de. Evet. evet. <gülüyor> tabii, tabii. <Duruş>. Ya, bravo. <gülüyor> bravo. Bravo Aynur. <gülüyor> e, önümde notlar var efendim. Dersime çalışıyorum. <gülüyor> Hükmen ta, e, tutuklama <gülüyor> diyoruz buna. Hükmen. Hüküm yüzüne evet. okundu ve tutuklanıp cezaevine konuldu. Evet. Aynı günlü doğrudur. Ee, evet. Akabinde Geldiğimiz aşamada bu az önce söylediğim değişiklikler ve o sırada hatta yine hatırlarsanız bizim de, bizim yüzümüzden olan bir değişiklik olarak düşünüyorum. Bunu Adem Sözer hocamız da defalarca vurguluyor her fırsatla. Çünkü bu değişiklik sonucunda aslında bölge adliye mahkemelerinin işlevselliği de neredeyse ortadan kalktı. Eğer 289. maddeye atıfla hı hı. gerekçeden bir bozma yapacaksa Bölge Adliye evet. Mahkemeleri bunun mutlaka duruşma açılarak yapılması zorunluluğu getirildi. 2017 Aralık KHK'sıydı yanılmıyorsam. Evet Sizlerin mutlak de... bozma nedeni iken savunma Hı -hı. hakkının ihlali ve gerekçesizlikten dolayı bir mutlak bozma varsa artık ne yapıyor? Duruşma açıyor kendisi otomatik şey kaldırıldı bozma kaldırılmış oldu böylelikle. Yani kendisi incelemek zorunda aslında. Evet ama bir, e, örneğin bizim bölge adliye mahkemesi kararımız sırasında kanun böyle değildi evet. dosya üstünden de e, eğer hı hı. 230. madde gelince hükmün esaslarını içermeyen bir hüküm söz konusuysa Bozma çünkü mutlak vardı. bozma çünkü yani başka bir şeye bakmadan gerekçesi sükün mü olur? Kamu kamu düzenine aykırı otomatikman bozması gerekiyor aslında. Kesinlikle ama ilk derece mahkemeleri yine hatırlarsınız. Orada bir bildiri yayınladılar. İstanbul Adliyesi'ndeki ağır ceza başkanları tek tek adlarını yazıp bir bildiri yayınladılar. Yani gerçekten geriye dönüp baktığımızda ne kadar sorumlu bir yargı düzenini, olduğunu. Bu davanın özelinde de tek tekliğimiz Şubat'ta 5 yıl onay olarak TCK 329'dan yani devletin gizli belgesini açıklama suçundan Berberoğlu ile ilgili önce ikinci ceza dairesi yeni bir hüküm kurdu ve 25 yıl 5'e 10'a indi. Evet yani 25'le müebbetle başladık. Duruşmada eyalden 25 yıla indik. Bölge Adliye Mahkemesi'nde de Beş yıl onaya indik. Orada da tabii yedi yıldan hüküm kurup iyi halden beş yıl onaya indiriyor. Yedi yılda ilk yani kanunun yasal sınırından uzaklaşması, olayın vehameti, suçun doğurduğu tehl yoğun tehlike sebebiyle bir iddiada bulundu Bölge Adliye Mahkemesi. Biz de bu hükmü Yargıtay'a temiz ettik. Yargıtay'a temiz ettiğimiz sırada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğ namesini onama yönünde verdi ama çok ilginç bir şey. Tebliğname de şöyle bir husus söz konusuydu. Bahri abi daha bilir. Ben Erdem Gül, Can Dündar tebliğnamesini de incelediğim için iki tebliğnameyi alın, üst üste koyun tamamen aynı. Yani hiçbir farklılık yok. Halbuki şimdi şu hususu unutmamamız lazım. Can Dündar ve Erdem Gül gazeteci. Gazeteci olarak bir haber yapıyorlar ve bu, bu haberin acaba devlet sırrı mı değil mi? güncel göründür gerçeklik, kamuoyunun ilgisi, bu konularla ilgili yani bir basın usulü basın kanunu açısından değerlendirmesi bir de devlet sırrı açısından değerlendirmesinin yapılması doğru. Bunda bir tartışma yok. Evet. Ama Sayın Berberoğlu bu isnatta bir gazeteci olarak e, mahkemenin karşısında değil. Mahkeme şunu diyor, sen bu bilgileri getiren insansın. Yani bu durumda nedir? Sayın Berberoğlu'yla ilgili delillerin e, basın özgürlüğü ya da devlet sığırı mahiyetinde değil, suçun işleniş iddiasına göre suçun gerçekleşip gerçekleşmediği, yani örneğin iddianame bakımından bakarsak bir buluşmanın olup olmadığı, bir temin etme fiilinin gerçekleşip gerçekleşmediği yönünde değerlendirme lazım ama örneğin tebliğname ya da e, ilk dereceden tutun yargıtay kararına kadar bu husus hiç değerlendirilmiyor. Açmak gerekirse, yani bize hiçbir mahkeme ya da savcılık, siz buluştunuz, görüştünüz, bu evrağı verdiniz, şu CD'yi verdiniz, şu harddisk'i verdiniz demiyor. Çok basit anlatmak gerekirse, ortada bir buluşma olduğu söyleniyor. Buluşmayı gören, duyan yok. Bir araya gelmenin yerini bilen yok. o Tarafların konuştuğuna dair sadece iki, yani şunu göz ardı etmeyelim, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmeniyle telefonda 20 saniye görüşmüş. Ellerindeki tek söylem bu. Ee, taraflar sorgulanmıyor duruşmada. Ee, eğer savcılık iddia tanığı olarak birini getirecekse onun sorgulanma hakkı var. Ortada bir iddia tanığı yok. Gördüm diyen yok. Duydum diyen yok. Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanlarına soran yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne soran yok. Biz biliyoruz siz yaptınız diyorlar. Bu bağlamda Örneğin tebliğ namenin de bu eksikliklerini dile getirerek e, temiz de bir beyanda da bulunmuştuk tekrar. Ama e, Anayasa Mahkemesi kararın özüne temas eden durum tam bu sırada yaşandı. E, Tayyip Erdoğan erken seçim kararı aldı, aldırdı meclise ve akabinde erken seçimle birlikte Sayın Berberoğlu tekrar milletvekili seçildi. 24 Haziran 2018 İşte yani 9 Mart 2018'de temize başvurmuşsunuz. Evet. Temiz duruşması daha yapılmadan temiz incelemesi sürerken e, kişi tekrar e, Enis Bey milletvekili seçmiş. O zaman tebliğname gelmiş miydi? Tebliğiname yanılmıyorsam 18 Nisan'dı. Yani daha gelmişti milletvekili yani. seçilmem. Şöyle. Onama yönünde tebli tebliğname gelmişti. Aynen öyle. Biz Hı -hı. de ona beyanda Hı -hı. bulunmuştuk bir hafta içinde. Eee Erken seçim kararı da alınmıştı. Ama bunu hı hı. tabii biz steblinamede beyanımızda söylememiştik. Yeniden seçim olacağız, yeniden vekil olacağız diye. Biz hı hı. biraz sabırlı davrandık. 24 Haziran seçimleri olduğu gün günün hemen akabinde de tahliye talebinde bulunmadık. E, halbuki Sayın Berberoğlu ikinci bölge birinci sıra e, milletvekili aday olarak. Yani zaten e, seçilmesi %100'dü. Onda evet. bir sorun yoktu partisi barajı hı hı. geçtiği takdirde. Türkiye'nin ikinci büyük partisi malum CHP. Bu bağlamda ben e, Sayın Berberoğlu adına vekili olarak e, şöyle diyeyim, mazbatasını alana kadar da tahliye talebinde bulunmamıştım. Mazbatasını hı hı. aldığımız gün 29 Haziran 2018 hı hı. günü tahliye talebinde bulunduk Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nden ve şunu dedik. Anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası Tekrar seçilen bir milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturmanın meclis tarafından e, yeniden izin verilmesi prosedürüne bağlıdır. Hata yapmayalım, tam şöyle okuyalım maddeyi. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma meclisin yeniden dokunulmazlığı kaldırmasına bağlıdır. Bunun yanında dosya bazlı da bir tahliye talep ettik. Sebebi şu, e, yine üstadlarım sizler de daha iyi bilirsiniz, 5 yıl 10 aylık bir Cezanın tutukluluğu ne kadar doğru? Birincisi bu. ikincisi infaz rejimi açısından bakarsak Sayın Berberoğlu'na isnat edilen suç KHK'yla da yapılan değişikliklerle sadece 1 bölü 10'u kapalı cezaevinde kalarak infaz ediliyor. Yani nedir? 70 aylık cezanın <gülüyor> 7 ayı kapalı cezaevinde kalır. Ama o sırada Sayın Berberoğlu 14 aydır cezaevindeydi. Yani çok büyük bir hak ihlali vardı o açıdan da. Ee, bu talebimiz Yargıtay'dan kabul görmedi. İsterseniz şimdi bu aşamaya kadarki durumları bir sizle değerlendirelim. Ben de bir nefes alayım biraz boğazım tarih oldu. Evet, yani aslında yeni, yeniden milletvekili seçildiği için e, Yargıtay'dan beklenen anayasanın az önce okuduğunuz normu uyarınca davanın durmasına karar vermekte onama ya da bozma ilamı vermek yerine durma kararı verecekti. Dolayısıyla Sayın Berberoğlu'nun milletvekilliği bitene kadar yeniden seçilir seçilmez o ayrı bir şey yasama dönemi boyunca hakkında yargılama yapılamayacağı için davasında durması gerekiyordu ve kendisinin de milletvekilliğini icra etmesi gerekiyordu. Beklenen, umulan oydu anladığım kadarıyla. Kesinlikle yani tam olarak talebimiz CMK 223. Peki, peki, maddenin 8. E, bende uyarınca durmaydı. Niye durma kararı vermedi mahkeme? Gerekçesini nasıl kısaca özetleyebilirsiniz? Ne dedi 16. Bir, ceza dairesi? 16. ceza dairesi 18 sayfalık bir karar verdi. 11 sayfası muhalefet şerriydi. Sayın Yusuf Hakkı <gülüyor> Doğan çok e, saygın alanında birikimli bir e, yargıç evet. olarak 11 sayfa muhalefet şerri yazdı ve bu 11 sayfalık muhalefet şerri aslında bir nevi Anayasa Mahkemesi kararında sonrasında olacak Anayasa Mahkemesi kararında özeti gibiydi. Ama çoğunluk olan yani dörde birle çıkan karardı aslında gerekçe iki cümleden ibaretti. Yasamanın kararı üçüncü bir istisna getirmiştir dokunulmazlıklara. Artık 14. maddede düzenlenen Anayasa'nın devletin birliği bütünlüğüne yönelik suçlar ya da suçüstü hali durumların dışında burada bir istisnadır dedi. Ve bu istisnanın başka bir gerekçelendirmeye ihtiyacı yoktur dedi. Bunun yanında tutukluluk haliyle ilgili neticede hükme bağlı bir tutukluluk ama tutukluluktaki hüküm de önemlidir. Bunu göz ardı edemeyiz dediğimiz için tutukluluğa dair de karar verilmesine yer olmadığını dedi. Yani reddetmiyor, <Gülüyor> incelemeyi sonra da demiyor. Karar verilmesine yer olmadığını diyor. Bu <Gülüyor> büyük sorun. Ee, yolunda da hemen yan daire olan 17. Ceza Dairesi'ne itiraz yolunu açtı. Bu karar tam adli tatil gününde verilmişti 20 Temmuz'da. <gülüyor> Biz e, da bulunduk. Adli tatil bitene kadar 17. Ceza Dairesi'nden bir karar alamadık. Yani düşünün, yeniden seçilen bir milletvekili var, anayasal bir hakkını iddia ediyorsunuz, tutukluluk durumu var, tutukluluğu 5 yıl onaya dayanıyor. Ee, mahkeme sizin talebinizi 20 gün sonra değerlendiriyor, 21 gün sonra değerlendiriyor. İtiraz kanun yolu açıyor. İtiraz kanun yolu da 39 gün, 40 gün boyunca incelenmiyor. Bir türlü bahanelerle heyet tatilde toplanamadık, edemedik gibi. Sonrasında evet. da ıı, 11 Eylül duyanılmıyorsam, 11 Eylül 2018'de 10, 17. Ceza Dairesi durma kararına karşı itira durmama Kararına karşı itiraz kanun yolu açık değildir. Dursaydı başsavcılık bize itiraz edebilirdi deyip talebimizi reddetti. Karar verilmesine yer olmadığına diyerek reddetti diyeyim. Evet ama burada sanırım e, az önce sizin e, kısaca özetlediğiniz 6.718 sayılı kanunla 20 Mayıs 2016 öncesinde işlenen suç işlendiği iddialan suçlarla ilgili mecliste birikmiş fezlekelerin E, terörle mücadele gibi bir nedene de dayalı olarak eritilmesi için bir kereye mahsus olmak üzere yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına e, ilişkin bir düzenleme yapılmıştı. E, yani 20 Mayıs 2016 Yani geçici mecliste, bir düzenleme. Geçir, evet özel bir norm, geçici bir non diyor ki 20 Mayıs 2016'ya kadar meclise intikal etilmiş fezlekelerle ilgili olarak o fezlekelere konu olan suçlarla ilgili soruşturmalar ve kovuşturmalar sürecek diyor. Yani medlisinin tek tek karar vermesine gerek yok. Toplu olarak E, dokunulmazlığı kaldıran bir düzenleme. Şimdi burada Yargıtay 16. Ceza Dairesi bu Ersan Şen e, ve diğer pek çok e, ceza hukukçusu ve anayasa hukukçusunun da dile getirdiği bir anlayışı e, e, e, ile Ama ustam şöyle bir düzen düzeltme müsaadenizle yapsam aslında bir, Ersan Şen dışında ben doktrinde bunu savunan bir Ümit Koca Sakalı e, gördüm ekranda. Ersan şey, Şen yazdı. öyle ama, anayasa Aynen, ama anayasacı olarak var. Aynen ama anayasacı hiç görmedim. Yok yok ben ee, e, şey program dışında size makale atabilirim. Tamam. E, şey şey var, Üniversitesinde. Erzincan evet. Üniversitesi'nden bir evet. doçant vardı. Evet. E, yazı yazdı ama ben size şöyle bir liste sunarım. <gülüyor> Akşam okudum var o... <gülüyor> yani. Aynen. <gülüyor> <Özel> ama işte <gülüyor> o, da, o da şundan ötürü çıktı. Anayasa Mahkemesi e, kararından önce doktrine bir atıf yapsın diye anladığım kadarıyla e, Kemal konuştu. Kemal zaten yazmıştı. Hani o otomatik Şöyle, olarak olur mu olmaz mı diye biraz onu ondan da e, yararlanmış Ersanşen. Eee o arkadaşımız da tam o dönemde çünkü Fazıl Sağlam ve İbrahim Kaboğlu çok net olarak belirtmişlerdi fikirlerini. Biz Siz, biz dosyamızı biz evet. dosyamızı 11 öğretim üyesinin e, hı hı. yani bize özel evet. vermesinin dışında basına da birçok yayın organında yayınlanan makalelerinde evet. görüşlerini de sunmuştuk ve evet. ben sonra bir doktirin çalışması yaptığımda Ceza hukuk, idare hukuku ve anayasa hukuku alanında doçant, profesör ya da mahkeme başkanlığı yapmış. Örneğin Nuri Alan, Danıştay Başkanı neticede. Öğretim üyesi değil ama Danıştay Başkanlığı yapmış bir kıymetli meslek büyüğümüz. Ya da işte Fazıl Sağlam Hoca, hem anayasa profesörü hem anayasa mahkemesi üyesi. İbrahim Kaboğlu Hoca. Profesör ve yargıtay başkanı yani. Böyle de hem e, teoride, akademide hem de pratikte e, yargısal görevde bulunan insanların e, hı hı. görüşlerini de sunduk. Ve bu anlamda şunu söyleyebilirim. Ersen Cengiz Gül işi... demin söyleyemediğimizi 7 aynen. Aralık 2020'de yazmış. <gülüyor> Dolayısıyla o söylüyor. Ersen Tam Şarkı da o anlamda ölüyor. demek istedim. 7 16. 2020, Ceza Dairesi'de evet. <gülüyor> şundan ötürü AYM evet. kararı çıkmıştı ve uygulanmadığı için Evet. Hatırlarsanız yerel mahkemede evet. ortalık evet. biraz şenlensin. Elimize bir do doktrinde de bizi destekleyen isimler gelsin diye ama işte bulabildikleri demek ki o öğretim üyeleri. Çünkü... Ama işte sonuç olarak onların e, anlayışını dile getirmek lazım. Diyorlar ki bu yasama dokunulmazlığı toplu olarak kaldırılmıştır. Bu tarihten önceki suçlarla ilgili bir daha seçilse bile kişi <gülüyor> kovuşturmalar bitene kadar devam edilir ıı e, Tabii onları şöyle bir anlatılamıyor. Yani o yüzden 16. ceza dersi bu anlayışa dayanarak bunu yaptı. Ama azınlıkta e, ve dediğiniz gibi yeterince de e, anayasa hukukçuları, üstatlar tarafından desteklenmeyen bir yaklaşım. Onlar aslında ceza hukuku yönünden de bir e, tavsiyede bulunalım. Şimdi şuna bakalım örneğin. E, geçici 20. madde şunu demekti değil mi? 83 maddenin, ikinci fıkrasının ilk cümlesini askıya alıyor. Yani nedir? Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz, yargılanamaz. Bu fıkrayı askıya aldım diyor. Peki, eğer yani bu Sayın Şentop'un da Anayasa Komisyonu Başkanı olarak defalarca toplantılarda ifade ettiği Bekir Bozdağ, Naci Bostan'ın bu isimleri şundan sayıyorum, dönemin Adalet Bakanı, dönemin AK Parti Grup Başkanı e, lafsi yorumda bundan önemlidir ve tarihsel yorumda, tarihsel yorum metodunda siz 100 yıl önceki insanlar, insanların ne düşündüğünü bilemezsiniz ama bugün hala siyasetin içinde olan aktörlere dönüp sağınıza bakıp sonuza baktığınızda sorabilirsiniz. Sen hangi lafı demek istemiştin diye yasa yapıcılar açısından. Bunların hepsi de şunu diyorlar, eğer diyorlar biz e, bunu genele yaymak, sürekli kılmak istersek 83'ün 4'ünü de bu ıı, kanun maddesine ekleriz. Bu yasal değişikliklere et, ekleriz ve yeniden seçilen milletvekili bir dokunulmazlık kazanmaz. Ama biz 83'e 4'ü bilerek ayrı tutuyoruz. Bu meclis tutanaklarında da var. yani Komisyon raporu dediğimiz aslında bir kanunun yorumlanmasında gerekçesi kadar önemli olan raporda da Hı -hı. bu bütün Hı -hı. konuşmalar mevcut. Ama hadi Bunları okumadıklarını düşünelim. Sadece şunu soralım ceza e, hukuk anlamında. Şimdi soruşturma ve kovuşturma aslında yargılamanın kendisidir değil mi? İkiye ayrılır soruşturma ve kovuşturma evresi. Haliyle bunlar e, benim anladığım hukuk e, bilgime göre aslında geneli ifade eden tamamını bir <gülüyor> ceza yargılamasını e, bütün evresini ifade eden iki kelimedir. Peki şeye gelirsek tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz lafları, yargılanamaz için demeyeceğim de bunlar da aslında koruma tedbirleri ceza yargılaması açısından bakarsak. Yani Tutma, arama, el koyma bunlar hep muhafaza. Hem koruma hem infaz mahkumiyete bağlı olarak da tutulamaz yani sonuç Hem soruşturma öyle. evresi hem bir hüküm varsa kesinleşmişse mahkumiyeti de engelliyor. Yani yeniden dokunulmazlık kazanıyor İn, ve kişi... İnfazı engelliyor bakın evet, bir de tabii, şey var tabii. bunu gözden kaçırmamak lazım. 83. madde yani soruşturma yapılabilir diyor. Ama e, bir mahkumiyet kararı kesinleşse bile bunun infaz edilemeyeceğini söylüyor. Burada evet. zaten tutuklama kararı ile infaza başladılar yani. Bir de anayasa 83'ün böyle bir düzenlemesi var. ya Ve uygulama aslında bu açıdan da e, maddenin bütünü açısından bütününe bakıldığı zaman yanlış bir uygulamaydı. Kesinlikle tam da ona gelecektim. Çünkü anayasa 83'e 3 bunu dediğiniz gibi çok net düzenliyor. Diyor ki meclis üyesi hakkında seçimden önce veya sonra verilmiş ceza hükmünün yerine getirilmesi üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır. Üyelik süresince <gülüyor> de zaman aşımı işlemez. Bahri Üstad'ım Aynur Hanım'cığım sizin dediğiniz gibi siz tutuklayarak infaz niteliğinde bir hüküm icra etmeye çalıştığınızda zaten 83'e 3'ü de ihlal etmiş oluyorsunuz <gülüyor> ama Berte, Yargıtay, <gülüyor> Yargıtay 16 ceza dairesinin aklı o kadar karıştı, karışık ki Şuna geleceğiz, Sayın Berberoğlu hakkında hüküm kurup 20 Eylül 2018'de sonra da 83'e 3'e atıf yaparak tahliye ettiler. Dediler ki evet. artık hükümlüsün ama seninle ilgili infaza biz karar veremeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi karar versin. Şimdi tam olarak bu ne perhis ne ne ana turşusu noktasına geliyoruz. Anayasanın 83'e ikisini tanımıyorsunuz. 83'e 4'ünü tanımıyorsunuz. 83'e 3'üne göre işlem yapıyorsunuz. Ve bunu da Ersan Şan gibi isimler savundular. Yani şuraya geliyoruz. Eğer. Yargılayamazsın deniyor. Yargılarım. Ceza verilemezdim. Ceza verilemezdim ama tahliye veririm. Veririm. İnfaz <gülüyor> Ben seni infaz edemem diyor. İlginç senin, gerçekten. Senin dokunulmazlığını yeniden tanımam ama gene infaz edemem diyor. Yani Çok bu ilginç. kadar katik. Ben şunu dedim hani bize hangi fıkraların geçerli olduğunu söyleyin biz ona göre davranalım ben sonra. Yani evet. <gülüyor> bilmiyoruz size hani ne, ne verelim abime demek gibi bir şey oldu artık. Hani şöyle oluyor. Çok bariz değil mi? Geçici 20. maddeyi açıp okuyorsunuz. 83'e 2'nin birinci cümlesi diyor. Ya tamam hani o zaman diyorum ben kalemle çizeyim bunu. E geri kalan maddeler benim için hala uygulanmaya <gülüyor> haiz. Anayasa Mahkemesi de bunu diyor. Eğer sizin öyle bir gayeniz varsa siz zaten bunu yazmakla yükümlüsünüz. Sizin yazmadığınız... <gülüyor> istisna tutulamayacağınız, tutula, pardon, <gülüyor> istisna tutmadığınız bir şeyi, e, fıkralı, hükmü ben anayasadan nasıl yok sayarım diyor. Siz kimsiniz ki e, düzenleme yapmadığınız maddenin de uygulanmaması yönünde irade beyan ediyorsunuz? E o zaman benim de canım sıkıldı, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini çizeyim 104. maddede şunları şunları uygulamasın diyeyim Cumhurbaşkanı olur mu? Hakkın var mı ona? <gülüyor> ya da işte yok, yok maddesini çizeyim. Üstediğiniz maddeyi siz de çizebilirsiniz aynı uranımcı yargıta 16. Bunları, göre. bunları çizip anayasayı ihlal etmenizi önlemek amacıyla bir müzik arası verelim sonra etkalan, <gülüyor> neyi çizip neyi çizmeyeceğimize karar verelim. <gülüyor> Peki o zaman bir müzik arası sonra hukuk güvenliği programı devam edecek. 95.0 bugün yine e, ülkemizde hukuk güvenliği açısından çok önemli olan bir davayı ve bu davayla ilgili hem e, ilk derece mahkemesi ve sonra e, istinaf yargıtay süreçleri ve gelinen anayasa e, mahkemesi süreçlerini Ee, davanın Enis Berberoğlu davasının avukatlarından meslektaşımız Yiğit Ajar'la konuşuyoruz. Şimdi aslında hem İstinaf Mahkemesi hem de e, Yargıtay'ın Berberoğlu'yla ilgili e, verilen mahkumiyet kararı açısından verilen mahkumiyetteki suçun tanımı tavsifinin ne olup olmadığına bakmaksızın e, çok önemli bir konuya başta Yiğit Acar arkadaşımızın söylediği gibi e, esaslı bir şekilde değinmediğini yani e, e, suç isnadının temeli olan eylem e, bu mit ile ilgili haberi e, bunu yayınlayan e, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni o zamanki Can Dündar'a iletme eyleminin kişiyle mi yoksa işte bir e, CD ile mi yoksa bir flash bellekle mi nasıl e, e, ulaştırdığına ilişkin kanıt yoktur savunmasına rağmen bunu e, değerlendirmediğini görüyoruz. Oysa e, hakikaten berberoğlu ile ilgili böyle bir mahkumiyetin tesisi açısından e, bu iletmenin, bu maddi eylemin, hareket e, unsurunun e, e, her türlü şüpheden uzak bir şekilde kanıtlanması gerekiyordu. E, bu, buna ilişkinde ne iddianamede ne de e, e, verilen hükümlerde bir karar yoktu. ve Dolayısıyla e, bu kararın e, ispatı açısından ceza muhakemesinin temel ilkelerinden biri olan işte e, suçluluğu sabit oluncaya kadar insanların masum sayılması, bunun yenilmesi için de yani masumiyet ilkesinin e, yenilmesi için de her türlü şüpheden uzak bir delille, kanıtlanma ihtiyacı aslında bu davada gerçekleşmemişti. Ve bu davada bu ceza muhakemesinin en zorunlu gereklilikleri yerine getirilmemesine rağmen şekli bakımdan e, hak ihlali niteliğindeki uygulamaları da e, konuşup tartışmak zorunda kaldık. Ama bunlar da en azından ceza muhakemesindeki e, ispat e, külfeti açısından çünkü herkes iddiasını ispat etmekte yükümlü. Savcılıkta veya kamu adına iddia makamında bunu ispat etmekte yükümlü. Ama en az bu kadar önemli olanda hak ihlalleri ve anayasanın temel hükümlerine ilişkin hak ihlalleri. Şimdi e, Yiğit Bacar arkadaşımızda Berberoğlu davasındaki son anayasa mahkemesi kararını ve ondan sonra İşte e, Bahçeli'nin isteği üzerine gelinen süreci ve Bahçeli'nin talebi üzerine meclise gönderilen e, fezlekeyi ve fezlekenin sonuçlarını Yiğit Acar arkadaşımızla konuşmaya devam edeceğiz. Evet Yiğit'cim. Tabii ki Bahra abicim. Çok teşekkür ederim tekrar. Ee, şu hatırlatmayı da sizin sayenizde tekrar yapalım yargılamada o kadar çok hukuk aykırılığı oldu ki biz bazen anlatırken atlıyor da olabiliriz. o yüzden dinleyicilerimiz eğer biraz dağınık anlattıysam afflarına sığınıyorum. Çünkü çok önemli bir vurgulama yaptınız. Birincisi biz yargılamada şunu da hep birlikte söylemiştik. Zaten ortada bir suç konusu haber yok. Bu kamu güvenliği ile ilgili çok önemli, kamunun sağlığı ile ilgili çok önemli haber değeri olan gayet de güncel Hiç öyle bayat niteliği de olmayan bir haberdi. Bu habere herkes sahip çıkmalıdır ve başta Sayın Berberoğlu 40 yıllık gazetecilik birikimiyle özellikle siyasi kimliği açısından bu haberi ve bu haberi yapan gazetecilere sonuna kadar sahip çıktı. Zaten çok özür dileyerek az çok azınca anlattım. Çok özür ki, dileyerek. Tam burada iki noktaya da izinle işaret etmek istiyorum. Başlıyor. Oh. Bu haberle ilgili eslavla bu haberle ilgili biliyorsunuz Çağım Dündar ve Erdem Gül'ün hakkında dava e, e, sürecinde verilen bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Ve bu Anayasa Mahkemesi kararı buradaki e, tutukluluk durumunun bir ihlal olduğunu söyledi. Ve buradaki ifade özgürlüğünün bir gereği olduğunu, gazeteciliğin bir gereği olduğunu söyledi ve ihlal kararı verdi. Ve onun bu kararın sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın tarihe geçen ünlü bir lafı var. O da dedi ki ben bu karara saygı duymuyorum. Duymayabilir, bu onun hakkı. Ama mahkemelere bu karara uymayın dedi. Buna rağmen mahkeme bu konuda Efendim, e efendim tahliye kararı vermişti o zaman ve dava devam etti. 25 Şubat 2016'ydı. Evet. Evet. Ve, gayet önemliydi abi. Gece yarısı tahliyesini sağlamıştı. Şimdi şu açıdan geriye dönüp baktığımda hakikaten Türkiye yargının ya da demokrasinin daha iyi olduğu bir durumdaymış. Çünkü biz şunda ne yaşıyoruz? Anayasa Mahkemesi kararı geliyor. Efendim uygulanacak mı, uygulanmayacak mı diye tartışılıyor. En azından o sırada Anayasa Mahkemesi kararı günlü bir şekilde aynı gün bile uygulanabiliyordu Cumhurbaşkanı'nın evet, bu kadar yani, feberanlarına rağmen. Evet, gece evet. yarısı tahliyesiydi. Evet ikinci konu bu, e, sizin asıl insicamınızı bozmak istemedim ama ikinci önemli yücelerim. konu da şudur. Aslında bu devletin gizli kalmış sırları şunlar bunlar diye bir sürü tarifler yaptılar. Özellikle şunlar bunlar diye niteliyorum bu tarifleri çünkü bizim kanunlarımızda hiçbir kanunda devlet sırrının ne olduğu devlet sırrının nasıl korunacağı devlet sırrı olarak tarif edilen sırların hangi kurul tarafından çerçevesinin belirleneceği ve bu devlet sırrının kaç yıl saklı kalacağı ve daha sonra bu devlet sırrının nasıl açıklanacağına ilişkin bir norm, bir yasal düzenleme yok. Herkes canı istediği lafa, beğenmediği lafa devlet sırrı diyor. Üstelik bizim ceza muhakemesi kanununda çok, çok açık bir düzenleme var. O da şu ki suç niteliğinde olan, devletin suç niteliğinde olan hiçbir eylemi devlet sırrı olarak kabul edilemez. Dolayısıyla Devlet sırrı, devlet sırrı diye kıyametler kopararak gerek Erdem ve Can Dündar ve Erdem Gül'le ilgili verilen mahkumiyet kararları, tamam Erdem Gül'le ilgili beraat kararı belli sonuçta, gerekse Enis berberoğlu ile ilgili buna dayanarak verilen mahkumiyet kararlarının asla ve kat'a, maddi hukuk açısından dayanağı yoktur. bunda e, çok özür dileyerek araya girdim ve söylemek istedim. Yok çok kıymetli dedikleriniz abi. En azından ben bunları tane tane <gülüyor> bu kadar düzgün de anlatamayabilirdim. Çok iyi oldu. Şu önemli tabii dediniz gibi e, yasal düzenlemeler olmadığı için tam bir belirsizlik haliyle hukuki güvenlik ilkesi, hukuki belirlilik ilkesi. Bunların hepsi Türkiye'de yargılamalarda göz ardı edilip hiç dikkate alınmıyor ve e, Üst organlarda yani başta Yargıtay 16. Ceza Dairesi ve Ceza Genel Kurulu devlet sırrı için şöyle bir tanımlamı yapıyor. Efendim yasal düzenleme yok ama Türkiye'nin Milli Güvenlik Kurulu var, Cumhurbaşkanlığı gibi yetkili bir organı var. Bu kamu otoritelerinin neyin sır olduğunu takdir eder. Çünkü sır zaten ancak devleti yönetenler tarafından takdir edilecek bir durumdur. Onların sır dediğini biz de yargı olarak kabul ederiz. E tamam böyle derseniz. Siz zaten artık yasallıktan çıkmışsınız. Hani bırakın anayasanın bağlayıcılığını. Yasallığı bile değil. O dönemde iktidara kim gelirse onun istediği şey yasır demesi, beğenmediği olayı suç demesi, başarılı bir şekilde kendi politikasını yönetmesine imkan verirsiniz. Bu yaşıyoruz yani yerli milli tartışması da. Yani bahsediyor. devletin yani devletin herhangi bir memurunun bir patates üzerine yaptığı Gizlidir veya devlet sırrıdır kaşesine basması üzerine eğer o belge veya onun içindeki içerik devlet sırrı sayılacaksa bu ülkede hiçbir şekilde gazetecilik yapılamaz. Hiçbir şekilde ifade özgürlüğü güvence altına alınamaz. Kesinlikle yıllardır da görüyorsunuz eğer MIT bir davanın tarafıysa davayı dilekçe gönderiyor. Sıradan bir beyan ama altına üstüne gizlidir gizlidir, gizlidir diyor. Siz onu olur da biriyle paylaşırsanız MIT kanuna göre suç suç işlemiş oluyorsunuz onların bandına O da göre. ayrı bir konu tabii. O da ayrı <gülüyor> bir konu. MIT'in, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu davaya müdahil olması, orada kamu adına bir savcı varken müdahil olması ayrı da bir e, garabettir. O da ayrı bir konu tabii. Tabii. O, o, o da yani göz ardı edilemez. Az önce söylediğim birçok heyet ve başkanın değişmesi Hakimler Savcılar Kurulu'nun takdiriyle oluyor. Hakimler Savcılar Kurulu'nun başında Adalet Bakanı var ama davanın katılan Adalet Bakanı'nı atayan Cumhurbaşkanı. Yani şimdi burada nasıl bir görünüşte adalet sağlanacak onu bile anlamakta zorlanıyorduk. Hatta kısa yine bilgi geçeyim. Sayın cumhurbaşkanı hatırlarsanız ikinci aşamada yani Bizim e, davaya birleştirilerek katılmamız aşamasında katılan olmasına muhalefet eden üye hakim bir sonraki celse yerinde değildi. Asliye cezayı düz hakim olarak gönderilmişti. O bile yani ye dedim o sıradaki... Yiğitçim çok özür dilerim. Benim, ben konuyu dağıttığımı fark etti. <gülüyor> Şimdi sizden ricam. Anayasa Mahkemesi'nin son kararı ve ondan sonraki gelişen süreç ve ne olacak bunu bize anlatmanız lütfen izleyicilerimize de Tabii aktarmış ki. olalım. Tabii ki. Anayasa Mahkemesi'ne biz aslında iki ayrı başvuruda bulunmuştuk. Birincisi az önce söylediğim dokunmazlığın tanılmaması sebebiyle başvuruydu. Biz o başvuruyu yaptıktan bir gün sonra da Yargıtay 16 Ceza Dairesi onamıştı, onayarak Enis Berberoğlu'nu tahliye etmişti. Tahliye sebebiyle de bir kesin hükmün varlığı söz konusu olduğundan yargıtayın ilamı yani gerekçeli kararı yazıldıktan itibaren 30 gün içinde bizim bireysel başvuru yapmamız gerekiyordu. Biz bunu 26 Kasım günü tamamlamıştık. 26 Kasım 2018 tarihli başvurumuz üstünden de mahkeme bir önceki başvurumuzu birleştirerek aslında 2020 Temmuz'da planlanan bir şekilde bir karar verecekti. Çünkü bunu nereden biliyorum? 2020 Ocak ayında bakanlık görüşüne karşı beyanda bulunduk ve ortalama e, sıramızın bizim Temmuz ayında gelmesi bekleniyordu. Alelacele bir şekilde Haziran ayında Sayın Berberoğlu milletvekilliği tamamlayıcı işlem niteliğinde olan ayrıca bir hukuki vasfı olduğunu düşünmüyorum. Meclise bildirilmeyle Anayasa 84-2 ile düşürüldü. Biz bu düşürülmenin e, hem e, demokrasi kültürümüze hem milli iradeye aykırı olduğunu yasal olarak mümkün olduğunu fakat bu e, yasaların eski tarihli olması sebebiyle anayasaya sonradan gelen norm olan 2010 yılı değişikliğinin takdir edilip değerlendirilmesi gerektiğini söylemiştik meclis başkanlığına. Bu yönde hukuki mütalaalar da sunmuştuk. Sayın Binali Yıldırım döneminde bu taleplerimiz makul ve mantıklı görülüp dosya kenarda bekletilmişti. Hatta Sayın Şentop da bunu e, ifade etti sırf bizim değil. Üç HDP'li milletvekilinin de bekleyen dosyaları vardı. Hatta üç milletvekili birlikte düşürülürken Sayın Berberoğlu'nun yanında iki milletvekilimiz daha HDP'nin. Ama iki milletvekili de yasal değişiklikler sebebiyle yanılmıyorsam hatta biri Sayın Gergeroğlu. İnfaz kanununda bir yasal değişiklik. Bir de CMK'da ifade özgürlüğünü korunması paketi altında yanılmıyorsam. Temiz yolunun açılması. Evet temiz yolunun açılması yani istinafta biten dosyalara temiz yolunun açılması sebebiyle hüküme ortadan kalkmıştık kararla. Bu gibi özelliklerin bize de uygulanmasını talep ederken aslında bir siyasi kararla Cumhuriyet Halk Partisi ile Halkların Demokratik Partisi'ni birlikte ittifak halinde olduğu kanısını da topluma yansıtmak için 3 milletvekilini aynı anda düşürdüler. Düşürme işleminden sonra bizim e, derdest, Dosyamız yani başvurumuz Anayasa Mahkemesi'nce Temmuz ayında kararı bağlanacakken bir üye dosyaya çalışamadığını söyleyip şeyde oturumdan izin istedi. Öyle olunca bizim başvurumuz 17 Eylül'e kaldı. 17 Eylül'de de Anayasa Mahkemesi 16 üyenin 16'sı ile birlikte o sırada 16 üye vardı. Oy birliğiyle karar verdi. Karar neydi? Yasama dokunulmazlığına bağlı olarak seçme seçilme hakkının yeniden kazanılması sebebiyle siyasi faaliyette bulunma hakkı ihlal edilmiştir. Ve bu hakkı ihlal edilirken haksız tutukluluk sebebiyle de kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkı ihlal edilmiştir dedi. Ama biz Anayasa Mahkemesi'nde az önce anlattığıma bütün adil yargılanma hakkını ihlal eden hususlarla ilgili de taleplerimizi mahkeme şu yanıtı vererek bu aşamada incelemedi Bu iki paragrafta da yazdı kararını Dedi ki zaten yeniden yargılamayı hükmettiğim bir ihlal durumu sebebiyle ben esasa dair olan yani neticede seçme seçildi. İhsası seçilmem. rey gibi olacak. Evet, o yüzden hani tekrar yapılacak yargılamanın üstünde bir e, tahakküm de kurmamak için bu aşamada doğru kendi... Bence, doğru. Kesinlikle doğru. Ahim kararları da bu <gülüyor> yönde olduğu için üstadım. İkisi birbiriyle çarpışan durum olmaması olmaması için ben ikinci yol olmam sebebiyle bu aşamada bu iddiaları değerlendirmiyorum. Reddetmiyor yani reddediyorum demedi. Değerlendirmiyorum ama evet. şunu da yazdı paragrafında. Yerel mahkemeler bu iddial bu esaslı iddialara dair de yeniden yargılama yapmalı. Eğer işler doğarsa tekrar bana gelebilirsiniz. Yani Ama bizi o, burada ilgilendiren ne? Geçici 20. maddeyi Ersan Şen gibi Ve onu destekleyenler gibi değerlendirmiyor Anayasa Mahkemesi. Yani o geçici bir madde ama ona rağmen kişinin milletvekilliği daha önceden sona erse düşürülse bile... Sonuç olarak yeniden seçilince artık milletvekilini kazanır, dokunulmazlığı iade edilir ve duruma vermesi gerekir diye çok net olarak Anayasa Mahkemesi geçici 20. maddeyi değerlendirmiş ve arkasında kocaman bir anayasa doktrini var. Bütün hocalarımız bu konuya emek vermiş, kafa yormuş insanlar da geçici 20. maddenin böyle yorumlanması gerektiğini Belirlemiş durumda bizi en çok ilgilendiren o 92. madde diyor ki yeniden seçilmiştir, siyasi faaliyette bulunmalıdır, dokunulmazlığını kullanabilmesi gerekir diyor. Buna rağmen direnen bir ilk derece mahkemesi var. Oralara <gülüyor> <Bugün gülüyor> gelemeyeceğiz herhalde. Gelemeyeceğiz yani kadar. şöyle o yüzden diyelim. araya girdim. Yok çok iyi yaptınız. <gülüyor> Berberol 2 diye AYM'nin e, hükmettiği 17 Eylül tarihli karar 9 Ekim'de Üç dakikamız Özetede. var, ona göre özetleyelim Tamam, yayınlandığında Devam aslında an Anayasa Mahkemesi <gülüyor> Anayasa Mahkemesi şuna hükmetti. Ben Anayasa'nın patronuyum. Anayasa'nın sözünü, ruhunu, anlamını siz ben eğit büküp herhalde. çarpıtarak e, yanlış uygularsanız ben bu yanlışı düzeltirim. Çünkü aksi bir durumda Hı. Anayasa'nın işlevselliği, anlamı ve özü ortadan kalkıyor dedi ve bunu çok önemli bir kararlı anlattı Ama sonrasında ne oldu? Türkiye'nin yargı düzeni ne kadar çarpık ve aslında yargıçlık yapmaya e, yeterli olmayan en iyi niyetle bunu söylüyorum. Yoksa görev suçu işleyip kötü niyetle yaptıkları karatine varacağım. Hakimler bu kararı tanımadı. Bu sebeple... Burada da bir şey söyleyeyim. Yargıçlık meteliğiyle ilgili saatler. değil. Sadece ve sadece artık onlar da kendilerini otokontrol içinde yapıyorlar. E, buldular onun için. Özür dilerim. Estağfurullah. Doğrudur. Türkiye'ye Aynur Hanım'ın armağan ettiği Şahin Alpay 2 kararındaki gibi e, anayasa mahkemesi kendi kararlarının ne kadar e, geçerli ve bağlayıcı nitelikte olduğunu anlatan Berberoğlu 3 kararını geçtiğimiz günlerde vermişti. Ve tartışmaları bundan sonraki bir yayında vaktimiz olursa buradan devam ederiz. Evet zamanımız yetmedi. Hem ikide e, anayasa mahkemesi kararı ihlale ilişkin olduğunda bu nasıl giderilir? İkinci kararda bu çok ayrıntılı değerlendirilmişti. Bununla ilgili ciddi tartışmalar var. Hem de e, bu son kararda Anayasa Mahkemesi 140. paragrafta tane tane adım adım ihlalin nasıl giderileceğini anlattı ve bunu meclis başkanı ve diğer ilgili kişiler de böyle olması gerekiyor diye kabul ettiler, değerlendirdiler ama Başka şeyler var, meclise yapılan çağrı var, HSK'ya yapılan çağrı var, Bahçeli'nin değerlendirmeleri var. Bunu en kısa zamanda e, örneğin bir sonraki programda konuşmalıyız diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim size. Çok teşekkür ediyorum, çok keyifli bir yayında. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum e, Yiğit'ciğim. E, Tekrar aynı radyoumuz söylediği gibi belki bu konuyu konuşmak e, durumunda kalacağız. Tamam. O zaman e, bütün e, izleyicilerimize e, yeni bir hani programında buluşmak üzere hoşça kalın diyelim. Açık Radyo'nun çalışanlarına ve Selahattin arkadaşımıza da Yiğit Acar'la birlikte çok teşekkürlerimizi iletelim. Çok teşekkür Hoşça kalın. Hoşça, kalın. hoşça kalın.